Sevilla boya. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün hüzünlü bir Rebetiko şarkısıyla, bir Marcos Van Vakaris şarkısıyla başladık. Tominore Tizavgis, şafak vakti minörü. E Şarkıda Marcos Vamvakaris Vakaris, küçüğüm, uyan ve dinle. Bu şarkı bir şafak vakti ruhumun gözyaşlarından senin için yazılmış. Pencereyi aç, bana tatlı bir bakış gönder. Sonra evinin kıyısında bir köşede ölsem de gam yemem diyordu. 14 Haziran 2001'de Galatasaray Lisesi'nde kaydedilen şarkıda akordeon ve vokalde Muammer Ketencoğlu, vokalde İvi Dermancı, Buzuki'de Orhan Osman ve Vurmalılar'da Rahmi Göçmen yer alıyordu. Birkaç gün sonra bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla adım atacağız. İşte çocukluğumda her yılbaşı daha bir sevinçli, umutlu olurdum ama bilmiyorum sizlerde de öyle midir? Yaş ilerledikçe bu sevinç yerini yavaş yavaş üzüne bırakıyor. Çocukken de sevdiklerimiz tek tek hayata veda ederdi ama belki de o yaşlarda ölüm bizlere daha uzaktı ve üzüntülerimiz de çok uzun sürmezdi ve dışımızdaki hayat davetkarlığıyla hemen bizi sarıp sarmalar içine çekildi. Verirdi. 2022 yılında sevdiklerimiz tek tek çekildiler yine bu hayattan. Aralık ayında da yaprak dökümü devam etti. Önce Ruhi Su Korosu'na emek veren Sömez Targan ağabeyimizi kaybettik. Ardından Aydınılgaz'ın ölüm haberini aldık. Aynı günün akşamı uzun yıllar yine Ruhis Dostlar Korosu'na emek veren, coşkulu talepkar, umut yüklü işçi şarkılarını hayatımıza armağan eden Sarp Er ölüm haberini aldık. 1988 yılının Aralık ayında Ruhis Dostlar Korosu'nun sınavına girdiğim günü anımsıyorum. 26 yaşındaydım. Sınav Mimarlar Odası'nın Tarlabaşı girişinde yer alan binasında yapılmıştı. Sonra uzun yıllar Sarper Abi ile konserler yap. E, Sarper Öztürk'ün ardından yazılanlara bakıyorum. E, sizleri bilemem ama bir burukluk var içimde. Sarper abi Ankara'da bir bakım evinde yaşıyormuş. Bundan haberim yoktu. Olsaydı belki de henüz yaşıyorken arayıp sorabilirdim. Bu eksikliğim ömrüm boyunca ruhumun bir tarafında asılı duracak devri daim olsun Sarper abinin. Ekonomik, siyasal, işte sosyal sorunlarla yeni bir yıla doğru gidiyoruz. İşte Babil'den sonranın, bu yılın son programında çok sevdiğim bir arkadaşımın sevgili İvi Dermancı'nın evine konuk oldum. Sevgili İvi sağ olsun davetimi kırmadı. Bu yılın son Babil'den sonra programına konuk oldu. Babil'den sonra hoş geldin İvi. Hoş bulduk Ercüment. Hüzün yorgun düşmüş bir neşedir diyordu bir şair. Yani yaş aldıkça sevinçler yerini sanıyorum. Yavaş yavaş Hüzün ne bırakıyor? Ne dersin? Hüzün hayatıma karıştırmak istemediğim bir ruh halidir Ercüment. <gülüyor> Ama hüzün ne yapar, evet. ne eder? Gelir beni, bizi, seni, hepimizi bulur. Öyle ki bir yaşa geldik. Ayrı büyüklerimizi, hı hı. sevgili arkadaşlarımızın bazılarını, yeah. yakın dostlarımızı kaybeder olduk. Kesin. Tabii ki çok yüzün verici ya. Hı hı. Ayrılıklar her zaman hüzün verir. Eskiden yılbaşı kutlamalarını sevinçle beklerdik. Artık bu bana çok anlamsız geliyor. Hı hı. İstanbul'da yılbaşını birlikte kutlayacağım bir aile yakınım, bir akrabam bile yok. Hüzün verici ama... Ben yine de inat, Ağacımı süsledim, evet. ışıklarını yaktım. Ee, yeni yılı yalnız da olsam sevinçle karşılamayı hazırım. Çünkü yeni yılda yapacak çok güzel projelerim var. Merkez. Senin çocukluğun Büyük Ada'da geçmişti hatta bugün de Büyük Ada'da yaşıyorsun. Büyük Adanın o günleri ve bugünle dair ne demek istersin? İyi. Hakikaten evet çocukluğum dahil, bugün dahil yani ben hala Büyükada'da yaşıyorum. Ne güzel ki hala dedemin inşa etmiş olduğu köşkte yaşıyorum. Peki. Düşünüyorum da ama şimdiki Büyükada'nın hali çocukluğumdan çok farklı. <gülüyor> Binalar, ağaçlar, çiçekler aynı ama değişen çok şey var. Küçüklüğümde her gün bahçemizde iki futbol takımını oluşturabilecek kalabalıkta çocuk toplanırdık. Saklan, taşlı kuka, istop, seksek, hırsız polis oynardık. Çocuklara sorsam bu yunları bilmez bile ya. Bisiklet en kıymetli varlığımızdı. Denize girerdik, ağaçlara tırmanırdık, erikçalardık. Mehtaplı gecelerde ise eşek sırtında adanın turuna çıkardık. Artık bırak eşeği, o güzeli matlarımızı, fotonlarımızı bile bulamıyoruz yani. Ada halkı değişti. Eskiden birbirimizi tanırdık. Şimdi günü birlik gelen ziyaretçiler çöpünü bırakıp gidiyor. Ama buna rağmen ben yine Büyükada'yı, benim gizli bahçem, kaçış noktam, bana huzur veren bir yer olarak çok seviyorum. Ya şöyle ben de 1970'li yılların ikinci yarısında Büyükada'ya gidebildim. 20'li yaşlarıma doğru. Fakat babam 1926 İstanbul doğumludur, Yedikule. Keza yine Sarkis Çerkezoğlu. Ben onlardan dinledim. Adanın eskisini Sarkis Usta şey derdi, gübre ve saman kokuları, sümbül ve mimoza kokularıyla, birbirine karıştığı tenha sokaklarıyla, geniş verandalı ahşap evleri ile denizinde envayi çeşit balığı ve tabi tertemiz deniziyle harika bir cennet köşesiydi derdi ki faytoncuların birer centilmen edasıyla faytonlarını sürdüklerinden söz ederdi Saatki Çok susta. doğru söylüyorsun ama işte şimdi anlıyorum da yani o eski asalet kalmadı. Maalesef. Maalesef. maalesef Şöyle çok. Rum meyhanelerinden bahsederdi babam ki adanın Rum ve Ermeni nüfusu bugün oldukça azaldı değil mi? Bahçeliği geniş Ahşap evlerin yani yerine apartmanları aldı. Geç köşkler hala duruyor ama arada tabii beton binalar da biraz yani manzarayı bozuyor. Plajlar Art çoğu yerde adada kapatıldı. Adada denize girecek yer kalmadı desem inanır mısın her yer paralı. Ailen 6-7 Eylül olaylarından veya ne bileyim işte varlık vergisi gibi azınlıkları hedef alan uygulamalardan etkilendi mi? Şimdi doğrusunu söylemek istersen varlık vergisi zamanında ben dünyada yoktum. Hı hı. 6-7 Eylül olaylarında ise ben 6 aylık bir bebektim. Hı hı. O sıralar adadaki evde olduğumuz için aileme pek bir zarar gelmedi. Babamın emin önündeki eczna deposuna bile de dokunulmadı. Hı hı. Bu olaylar zaten bizim evde pek konuşulmazdı, dile getirilmezdi. Dedem, anne tarafı dedem evde Kimo Susulcuoğlu çok yaş, yaşta ölmüştü hmm. ve ne yazık ki kendisini tanıyamadım. Hmm. Varlık vergisine tabii o yetişemedi Öyle ama mi? o varlık vergisini ödemek anneannem basilikeye düştü. Hmm. Var mı bu peki da, o güne dair belgeler? E, bu da tabii ailede konuşulmazdı da hı hı. ben seneler sonrası evde zarfları, evrakları karıştırırken anaannemin ödediği, üç taksitte ödediği hatta belgenin makbuzlarını buldum. Hı hı. Bu ağır vergilerden sonra dedemin kurduğu tabii ve sonradan dayılarımın işlettiği fabrika biraz sarsıldı. Hı hı. E, tabii ondan sonra da yok oldu gitti. E, ne ilginç ki o fabrikanın yerinde ben e, Beşiktaş'taki idi, idi hı hı. çift fabrikası orası benim eğitim aldığım, uygulamış bu Endüstri Sanatları bu Yüksek Okulu'nun binasıydı. Evet, şu anda aynı bina Başşehir Üniversitesi'nin kampüsü. Bir şarkı arası verelim mi? Ee, İyiydi. Ne var sırada? Bu fazla bilinmeyen ama yani benim çok sevdiğim bir parçadır. Boğaz içinde dolunay, gökyüzünden düşen gümüş ışıklar sarayların ve camilerin üzerine yansıyor. egzotik görünümlü, selvi boylu, güzel gözlü sultanlar bu saraylarda yaşıyor. Kayıkçı yavaş yavaş çektirekleri ve Yıldız Sarayı'nın önünden geç. Boğaz içinde dolunay ve İstanbul Gülümsü Yok gökyüzünün güzellikleri aklıma sarayın güzelliklerini getiriyor. Her şey rüya gibi. Bu güzellikleri başka hiçbir yerde bulamazsın. Çek kayık çüklekleri Yıldız Sarayı'nın önünden yavaş yavaş tekrar geç. Ne güzel anlatıyor değil mi Çok bu azıcık? <Gülüyor> Boğaz için anlatan bir şarkı dinledik. Müzik hayatında nasıl girdi konuşacağız ama İvi istersen sondan başlayalım mı? Yani bu yaz Ağustos ayında Asos'ta sevgili Cengiz Onural ile bir rebetiko kampı organize ettiniz ve kampı da Ada nefis bir konserle taçlandırdınız. Bu kamp sanıyorum 13 yıldır Yunanistan'ın Skiros adasında yapılan Rebetiko kampını yani Türkiye'ye taşıma çabasıydı değil mi? sen de Cengiz'le birlikte neredeyse bu kampların hepsine katıldın diye biliyorum. Böyle evet. Skiros Adası'nda 13 senedir 13 bu sene. Rebetiko kampı yapılıyor. Cengiz birinci senesine katılamadı. Ben de üç senedir katılamadım çünkü işte bir çekimlerim falan vardı. <gülüyor> Gidemedim. Çoğunda Fakat oradaydınız. On, tabii ki tabii ki artık yani oranın en eski müdavimleriyiz diyebilirim. <gülüyor> bu kamp artık bizim olmazsa olmazımız her Temmuz ayı planlarımızı öyle ayarlarız. Evet. Temmuz'un üçüncü haftası biz Kiros Adası'nda e. e, Tam bir hafta sürüyor. Bir hafta. Yani pazar akşamından beri tanışma kokteyli. Yani. Ve cumartesi akşamı onu bir konserle taçlandırıp pazar günü ayrılıyoruz. Çok güzel. Her akşamda tavernalarda çalıp söylüyoruz. yani harika, Çok keyifli. Harika. Kim düzenliyor bu kampı? E, bu kampı Yorgos Yol, Makris ve hocamız Spiros Gumas. Oğlu... E, Dimitri. Dimitri ee, hı hı. Yorgo Makris'in eşi Fotini. Fotini şey hı hı hı. Bir akordeoncumuzumuz da var. Bir de Sofia'mız var. O da şarkı evet, söylüyor. Güzel. Peki şey 2023'te de devam edecek mi bu Asos'taki kamp? Asos'ta veya bir başka yerde? Yani Türkiye'de. Ee, bu kampı bu sene ilk efe olarak hı hı. Asos'ta gerçekleştirdik yani ilk defa olarak böyle Türkiye'de bir rebetiko kampı yapıldı. E, Skiros'taki hocalarımızı buraya davet ettik. Memnun. Hocalarımız Kaldılar çok mi? memnun kaldı. Ha, ha. Tabii bütün katılanlar da çok memnun oldu. Ha, ha. E, şartlar ve imkanlar el verirse tabii ki seneye yani. de aynı kampı. Çok e, güzel. Evet, Piski ee, bu programdan önce bir konuşuyorduk. Büyük Adada yapılacak bir makam kampından söz ediyordun. Asos'ta her her sene ve işte makam, makam kampları, kamp. değişik kamplar yapılıyor. Hı hı. Fakat adadaki şu köşküm şu anda çok iyi bir işletmenin tamam. elinde çok ve güzel. bahçesinde böyle bir semineri gerçekleştirmek için bütün imkanlar var. Ha, çok güzel. Zaten çocukluğumda saklambaç oynadığım. Ne bahçede güzel. şimdi sanatsal böyle bir güzel şey faaliyetleri yapılmasını çok hayal ederdim. İşte hayaller çok istediğin Değil zaman yani gerçek oluyor, oluyor bazen. <gülüyor> i̇şte çok, evet çok, ocağın çok 27, 28 ve 29 ocağında <gülüyor> e, bir hafta sonu şimdiki Büyükada Triada Otel'de <gülüyor> Asos Makam Kampı'nı gerçekleştireceğiz. Çok bir güzel. kış buluşması olacak. Sevgili Cengiz Onural, e, Kaan Ulaş, Sühanirdem <gülüyor> Hocalar, er, Emre Erdal, e, Muhar, Muhammed Ceylan ve bülbülümüz sevgili Çok bizim güzel. değişmez hocalarımız olacak. Peki nasıl olacak. katılabilecek? Mesela dinleyicilerimizden e, katılmak, katılmak, katılmak olursa isteyen olursa. Katılmak isteyen makam kampları diye yazıldı diye Instagram'da şeyden çıkacak. Instagram'da tamam, çıkar tamam. oradan Sühan Hoca'yla. Tamam. Harika. İtibata e, geçilebilir. Tamam. Şey bir şarkı arası daha verelim mi iyi Evet, eee Muammer Ketencoğlu ve Zebrek Topluluğu'nun 2004 Babilon konserlerinden bir Tundaz şarkısı. Mangikov e, benim deli dolu ee, sevgilim işte beni niye bıraktın, ee, ne olur seni istiyorum, kalpisi. gel gel yanıma filan seni çok özlüyorum gibi bir şeyler anlatıyor. Sahnede tabii her zamanki gibi Muammer oldu Akordeon vokalde. vokalde Berber, Stel, de vokalde, Stello Berber erkek vokal. Kemanda Mithat Arızasol, gitarda ve vokalde Orhan Osman ve Rahmi Göçmen, göçmen. Ol olması olmaz. MÜZİK de Merketencuğlu, Zeybek topluluğundan, 2004 Babylon konserden neşeli bir e, panayotis tundas şarkısı e, dinledik. Müziğin hayatındaki yerinden de bahseder misin? Tabii ki müzik zaten benim en büyük tutkum ve en sevdiğim uğraş. Bazen ona ihanet ettim ama yani ne de, e, neticede ah, o geri geldi beni buldu. Annem gençliğinde çok güzel piyano çalıyordu. E, Hı -hı. Fakat ben onu hiç piyano çalarken Hı -hı. izleyemedim Hı -hı. maalesef. Hı -hı. Adinolfi Hoca'dan ders alırmış. Ondan sonra ses tiyatrosunda konserler verirmiş. Babası vefat edince piyano... Hı -hı. Örtülmüş Hı -hı. siyah bir örtüyle, Hı -hı. evde matem havası. Ee, annemin bütün hayalleri Hı -hı. suya düştü. Annem yaşayamadığı hayalleri ben de yaşatmak istedi. Beni küçükken zaten ninni yerine bana e, Chopin çalardım ama plaktan plakaptan plakta. değil ha, tabii piano ile diye tabi ondan sonra e, annem tabi beni konservatöre dört yaşında yazdırdı ha. kendimi Rana Ekstan hocanın solfe sınıfı dört yaşında 4 ha, baştım harikası. Rana Ekstan çok değerli bir hocaydı bize e, oyunla böyle o, e, otur kalk diye bir metodu vardı onun ...çocuklara o zaman yani o küçücük çocuklara notaları ve ritmi öğretmişti. Çok güzel. Piyano dersi mi alıyordun? Piyano e, da vardı tabii. Tabi Tabii piyano da vardı. E, tabii, <gülüyor> piyano da vardı. <gülüyor> Fakat e, o ara ilkokula yeni başlamıştım. Hı -hı. Geçirdiğim bir kaba kulak yüzünden o konservatuardan atıldım Hı -hı. maalesef. Hı -hı. Ondan sonra annem tabii ısrarla beni Bülent Tarcan Hoca'nın çok değerli besicinin eşi... Biliyorum. ...Necla Hanım'dan dersler aldırmaya başladı... Ee, yine tembellik yaptım ben. Ondan sonra <gülüyor> bir piyanoyu yine bıraktım. İşte hayatımın bir tek pişmanlığı vardır. Bunu söylemek zorundayım. Yani hmm, piyanoyu bırakmak, yani konservatuvardan ayrılmak benim en büyük pişmanlığım. Ama müzik yine geldi, beni buldu. Ortaokuldayken Neşeli Günler filmi vardı. Julia Andrus'u böyle gitarıyla filan seyredince bu sefer gitar ya. çalma merağım depreşti. Fırat Kızıltuğ hocadan üç sene klasik gitar Çok dersi aldım. Ondan sonra e, Fırat hocanın bir engeli çıktı. Benim ortaokul bitirme sınıflarım, sınavlarım filan derken onu da bıraktım. Fakat ben gitar tıngırdatıp işte hı -hı. harika hı -hı. çalmıyordum hı -hı. da şarkı söylemeye devam ettim. Okul müsamerelerinde devamlı evet. oradaydım. Ee, arkadaş gruplarında aranan biri olmuştum Çok artık. Güzel. Üniversite yıllarımda yine Melik Kıbar'ın hmm. e, müzik kursuna gittim. Eğitimle katıldın. Eğit ha. Asıl mesleğin neydi gibi? Yani müzik her zaman hayatında oldu ama yani çocukluğundan beri e, sen ne eğitimi almışsın? Ben Güzel Sanatlar Akadisi'ne bağlı uygulamalı endüstri sanatları yüksekokulunu bitirdim. Grafiker olarak. Hmm. 20 sene reklam sektöründe çalıştım. çalıştım. Hmm. Kitaplar düzenledim, broşürler yaptım, afişler çalıştım. Ondan sonra emekli oldum. Ben seni ne zaman tanıdığım? İşte 1991'den sonra e, Muammer Ketencoğlu Kumpanyası'nın konserlerinde seni tanıdım biri. E, Muammer'le tanışmanızdan söz eder misin? Aslında Sonrasında Muammer'le tanışmadan geldi. önce ben yeni türkünün korkunç bir fanıydım. Yani hiçbir konserlerini Hı. kaçırmazdım. ...hep konserlere gider, orada e, sahnede Sevin Gül Bahadır'ı seyrederdim. Kıyafetli. Hep onun yerinde olsam diye hayal ederdim. Hı -hı. Cengiz Onuralı'yı o zaman tanımıştım. Hı -hı. Ta ki e, Muammer Ketencoğlu'nun Sevdalı Kıyılar Hı -hı. kasetiyle i̇l, keşfettim. Il, Baktım ki onun şarkıları bana çok uygun. Hı -hı. Keşke dedim, Hı -hı. muammer çalsın ben söylesim diye çok hayal ettim. Onun peşinden çok koştum ve sonunda ama başardım. Nasıl oldu? Nasıl oldu? <gülüyor> Bir arkadaşımın kafe açılışı vardı. oğlunda mı? oğlunda evet. Kebire'nin kafesi hatta. Ha, ha, Kebire'nin Kebire. kafesinin açılışında ben önce bir şarkı söyledim. Ha, evet. e, Muammer oradaydı tesadüf o da tabii. Ha, ha. Sırasıyla o da şarkı söyledi. O da bir şarkı söylerken ben de ona bir ikinci ses yaptım. Muammer bunu hemen kaptı. Şey. Hemen sonra bana dedi ki gelsen yarın bana bir prova yapalım, bir hafta içinde bir repertuar hazırladık Muammer'le ve darphanede ilk konserimiz profesyonel konserimiz çok ilk profesyonel olarak Kim sahneye çıktım Sen, e, Brena vardı hatırladınız Su, Sumru. Sumru vardı, evet. Stelio vardı süper, e, güzel süper. bir ekiptik evet. çok güzel, güzel ya. Yani. E, şey. sanırım Cevdet Erek de vardı ha, doğrudur, bu kumpanya daha sonra şeye dönüştü değil mi e, Muammer Ketencoğuz Zeybek topluluğuna dönüştü ve hala da zaman zaman sahne oluyor bu grupla ee, Muammer, ee, bir şarkı daha dinleyelim mi? Ee, sırada ne var? Yine bir Tundaş şarkısı da galiba, değil mi? Ee, evet, bir Panayot istunda şarkısı, Ferce. Bu da yine e, 2004 e, şeyde Bursel Bürsel, Bürsel konserimizden bir kayıt. <gülüyor> e, Tattım yavrum sevgilim Ferce takıyorum diyor. <gülüyor> Ama e, onu atıp hayata katılıp Hı -hı. tavernalarda eğlenmek istiyorum. Ben kızlar ağlarından, haremlerden bıktım. Senin kucağında iyi vakitler geçirmek istiyorum Kullasın, diyor şarkı. Ayarları. Hep ya. de güzel anlatıyor hem. <gülüyor> mama ah ha kemi ya ka teski paşates ah ha sebet dagle bu bruksel konserinden bir Panayotis Tundas şarkısı dinledik Fereci. Yunan şarkılarında neşe ve hüzün çoğu zaman bir arada e, yer alıyor. İşte şair çok güzel anlatmış bu duygularını bir şiirinde. Ne anlatır Yunan şarkıları insanı tepeden tırnağa saran bu hüzünle? Sanki hep anlatılmayan bir şey kalmıştır içimizde ne kadar yüksekte. Ne anlatır Yunan şarkıları bu sürekli bu yumuşak ısrarla? Ne anlatır Yunan şarkıları yüreğimize işleyen tempolarla? Ne anlatır Yunan şarkıları sonsuzluğa, güzelliğe, sonsuz barışa dair? Acılarla da, da ne kadar sımsıcak yaşamaya dair? Rebetiko şarkıları söylüyorsun yıllardır İvi. Rebetiko müziğinden ve kültüründen de kısaca söz eder misin? Rebetiko müziği genelde günlük yaşamı anlatıyor. Hmm. İnsan duygularını yansıtıyor. Aşktan, ayrılıklardan, acılardan, yoksulluktan bahseder. Ayrıca tütün, haşhaş konularını da ele alıyor. Öyle besleleri de var. Rebetiko özellikle Atina'nın Pire Limanı'na yakın bir mekanlarda çalınıp söylenmiş. Vakti gelip hor görülmüş. Yasaklanmış bir müzik Underground türü. Underground bir müzik. Gibi evet hani Amerika'daki blues gibi. Hı, blues. Yasaklandıkça ama daha çok rağbet görmüş. Hı hı. Yeşermiş, meyve vermiş bir müzik türü. Acıları, hüzünleri, kimi zaman neşeli melodilerle anlatılan bir müzik türüdür onlarda Rebetiko. Onlarda da hüzün var yine de yani Hı -hı. neşeli olsa. Öyle ki bizim Skiros'taki hocaların gayretiyle UNESCO Dünya Kültürü Mirası listesine bile girmiş Rebetiko. Hı -hı. Yorgos Makris'in çabası. Evet, evet çok güzel. Evet, konuşmuştuk şeyde. Mesela Rebetiko'da besteci yolda tesbihini kaybetmiş. Tesbihi Hı -hı. için beste yapıyor. Hı -hı. Veya genç kız yakışıklı kasap çırağına aşık Hı -hı. oluyor, beste yapılıyor. İşte aşkı, hüznü, sevdayı, ayrılığı, günlük hayatı seslendiriyor ebedik Muammer Muhammer Ketencoğlu, zevek topluluğuyla yurt içi ve dışında nerelerde sahne aldınız gibi? Özellikle Babylon'da, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da, Yunanistan'da çok çaldık, festivallere katıldık, hı hı. konserler verdik. Hı hı. ...Atina Festivali'ne katıldık. Onun programına girmek tabii çok onur verici. Hmm, evet. Gurur duyduğum bir olay daha var. E, Miks Theodorakis'le iki kere buluştuk ama biz sadece Muammer ve bendik. Bir keresinde de Cengiz katılmıştı. Evet. İki kere yani Theodorakis'le aynı sahneyi paylaşmak almış. az buz bir şey değil. Nerede yani. Atina'da mıydı? E, biri e, Yunanistan'ın Livadya şehrinde Livadya. ilk ilk konser. ikincisi de Atina'da, Atina'da. olmuştu. Hı hı. E, ayrıca Muammer'le ve de Orhan Osman'la Berlin'de Herbert von Karajan'ın mabedi sayılan Berlin Filarmoni <gülüyor> sırasının Salonu'nda <gülüyor> Zülfü Livaniyeli ve Maria Farandori ile de bir sahne almışlığımız <gülüyor> var. O da tabii çok güzel bir hatıra. Çok bir şarkı dinlesek mi? Tabii ki. Sırada hangi şarkı var? Yine Brüksel konserimizden bir şarkı var. Karabi Karavaki, bir gemi, gemicik. İstanbul şarkısı değil mi? Evet, Yanlış bu, hatırlamıyorsam. Evet. Kıyı giden küçük gemi İstanbul'a doğru gidiyorsan beni de Al. İyiliklere doğru yol alıyorsan sevgilim sen de gel. Seni de göreyim. Sevgilim sana güzel bir döşek döşeyi. Beraber mutlu olalım. yılında Brüksel'de verdiği konserden bir İstanbul şarkısı dinledik. Karavi Karavaki Gemi Gemicik. İvisen, sen Ketencoğlu Zeybek topluluğu dışında da yurt içinde ve dışında birçok müzisyenle birlikte sahne aldın. Hatta geçen hafta da Yunanistan'daydın değil mi? <gülüyor> geçen hafta Yunanistan'daydım ve bu seyahatin bana çok güzel sürprizlere vesile oldu. Yıllarca tanışmak istediğim Burada adı pek bilinmez. Maestro David Nahmias'la tanıştım. Hı hı. Kısa bir provadan sonra beni programına davet etti. Ve çok sevdiğim iki tane retro parçayı okudum. Piyanosuyla bana eşlik etti. Bu tanışma tabii ki ileride de devam edecek eminim. Güzel, güzel projelere başlayacağız. Çok güzel, çok Hatta güzel. önümüzdeki ay yine tekrar Atina'ya gidiyorum. Çok güzel, çok güzel vallahi. Yolun açık olsun, ne diyeyim öyle. Teşekkür ee... ederim. Bir ara Muammer'le yollarımız ayrıldı. Hı. O zaman ben kendimi başka alternatifler bulmak zorunda kaldım. E, fakat bu da benim için çok güzel bir deneyim oldu. Nilgün Onat Hoca'yla şan derslerine başladım. Bu da çok güzel bir deneyimdi. Repertuvarım tabii ve sesime çok iyi oldu bu dersler. O arada süper bir kemancı olan Kiryakos Kventas ile tanıştım ve ayrıca Angelopoulos'un film müziklerinde çalan Andreas Chakouras'la Atina'da ve İstanbul'da ...çok güzel bir değişik bir repertuarla... Güzel. ...Rumca şarkıların... ...50'lerin, 30'ların... ...retro, re retro şarkılarıyla <gülüyor> ...konserler verdik. Hatta bu işbirliğimiz... ...bizi İspanya'ya kadar... Çok ...götürdü. <gülüyor> Orada bir... ...kilisede, Sandander'de bir... ...bir kilisede... ...Bilbao şehrine Kesin. yakın. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir kilisede... ...bir konser vermiştik. Yanımızda da... ...ne güzel tesadüf... Yani. ...Solon Lekas'da. Solon -Lekas. Solon Lekas vardı... <gülüyor> Yani kendisini minnetle anlıyorum. Onunla birlikte söylemek de o da başka yani, bir keyifti. Evet. Yıllar yıl önce şey, bir anma programı yapmıştım onun ölümünün hemen üzerine senden de şarkılar almıştım yani Nur İçinde çok yatsın. değerli bir sanatçıydı hatta evet. bir kere Pera de gelmişti evet evet hatırlıyorum çok Sello, kalabalık Sello, gibi, bir karnaval kutlaması evet, evet, evet. gibi bir şeydi bir şey, evet. çok güzeldi bir yerde, bir Nur İçinde Yatsın evet, evet. güzel bir sesti evet, konserlerde çok sayıda anılar biriktirdin yani senin için en, en unutulmaz olanlarından bahseder misin? E, hatıralar çok, evet. Ha. E, Mikis Theodorakis konserinde, o, o ara Yunanistan'da yaşayan ablam da beni izlemeye gelmişti. E, konserden önce bana dedi ki, kızım sen bu profesyonel adamların yanında ne yapacaksın, nasıl ha. durabileceksin? Ha. E, ama konser bitince, e, 3000 kişi ayakta bizi çok alkışlayınca güzel. ablamın gözyaşları akıyordu yan yanaklarında. Livadiada mıydı? Evet, yani çok... Şey olmuştu. Ablam hmm. çok takdir hmm. etmişti. Bir de o, o şeyden bahsetmiştin. Solon Lekas'ın sahne Leks, arkasındaki. Tabii ki. <gülüyor> ee, Santander'deki konser başlamadı önce. İspanya'da. Hmm. Solonlekas yanına bir kutu sardalya getirmişti Midilli'den hı hı. rakısı da yanında Çekuras da birlikte demlenmeye başladılar hı hı. ikisi böyle sağ sola neşe saçaraktan öyle bir konserin başlangıcı oldu harika. o da çok şey keyifliydi. duvar işçisiydi biliyorsun değil mi? Solonlekas yani müzik eğitimi almamış ama böyle ya yani adam yani bir söz. sıradan bir adamdu fakat Allah öyle, vergisi öyle bir güzel sesi değilim. vardı ki yani uzun havaları falan muhteşem için söylüyordu Ruhu şad olsun diyelim evet ee, bir şarkı daha dinleyelim mi? 2004 senesi Babylon konserinden yine bir Panayotis Tundas şarkısı. İgarsona. En iyi garson kız benim. Keyifle herkese servis yaparım. Okkalarca şarap ve meze satarım herkese. Veresiye kabul etmem. Eğer ki bir müşteri bana tatlı tatlı bakarsa şarabına su kadar Hesabını kabartırım. Bana seviyorum diyenin de hesabını iki katına çıkartırım. Kaşgöz arası servisimi yaparım, biraları, rakıları, mezeleri dağıtırım. Bana bahşiş veren müsiirlere güle güle der, zil zulme olanları da dükkanda yolcu ederim. Bobilon'da verdiği konserden bir Panayotis Tundas şarkısı dinledik. Igarsona, e, Garson Kız. İyi e, günümüzde artık dünya çok küçüldü. Yani işte ulaşım araçlarıyla dünyanın bir diğer ucuna ulaşmak artık çok kolay. Yani sen de dünya kazan, işte sen kepçe dolaşıp duruyorsun. Aa, sevdiğim güzel bir konuya değindin acümet diye <gülüyor> <gülüyor> yalan söyleyeyim. Gezi konusunda yana şanslıyım. Hı -hı. Az bu yer dolaşmadım. Annemin rahatsızlığı zamanında altı sene değil, mi? Annem, değil adaya gitmek kazarsın. İstanbul'daki evden dışarı çıkamamıştım. Annemi kaybettikten sonra da herhalde hayır duasını almış olacağım Hı. ki valiz elimde, pasaport cebimde dolaşıp durdum. Nerelere gitmedim ki? Bir de Japonya ile Avustralya'ya gidebilirsem herhalde tamam, 80, 80 devri günde devri alem olmasa bile tam devri alem olmuş olacak. Harika. Peki hani bu gezdiğin yerlerde... Yani işte ben burada yaşamalıyım dediğim bir yer oldu mu? Vallahi gerçekten dünyada yaş görülecek, yaşanacak çok güzel yer var ama öğrenciyken gittiğim San Francisco mesela çok hoşuma gitmişti. Hı -hı. Eğitimimi burada devam etmek istemiştim ama İstanbul'a döndükten sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Hı -hı. Babamın rahatsızlığı, annemin rahatsızlığı trafik bir trafik kazası geçirmişti. Hı -hı. Evden uzaklaşmama fırsat vermedi. Üstelik bir yeri turist gibi gezersin başka olur, i̇şte o yaşayınca başka türlü oluyor. Amerika'dan döndükten sonra babamın doktoru rahmetli ve çok hmm. kıymetli bir doktor olan Kriton Dinçmen, ona San Francisco'ya gitmek istediğimi söylemiştim. Yaşamak için yani? Evet, hmm. orada okumak istiyorum hmm. filan. Hmm. Dönüp bana dedi ki, İvi sen nerede yaşadığının farkında değilsin galiba dedi. Hmm. Herkes İstanbul'da gelip yaşamak istiyor, herkes İstanbul'u hayallerinden yaşatıyor. Sen bırakıp hmm. nereye gidiyorsun dedi. O zaman da kafama mi? dank etti. Yani ben neticede ben İstanbul'da doğdum. Evet. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşlanıyorum. Yani hiç İstanbul'dan de, ayrılmak istemem. Değil. Yani hele Büyükada'daki yaşanmışlıklarım varken hiçbir yere gitmem ben. Çok, çok, çok, evet. Benim için de öyle gerçekten. İstanbul her türlü zorluğuna rağmen inanılmaz büyüsü olan bir kent. ve Tabi buradan ayrılmak da hiç kolay değil. Haklısın. Programın sonuna doğru geliyoruz gibi bir şarkı daha dinleyelim mi? Ne var sırada? Ee, yine Muammer Ketencoğlu Zeybek Topluluğu'ndan e, Gülbahar. Bu konseri Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde vermiştik 24'te. galiba. Hatırlıyorum oradaydı ee, konserde. Evet. E, yine, Pera'da Rumca şarkılar çınlamıştı. Çok yani, keyifliydi. Evet. Çok Saray Lisesi'nde verdiği konserden bir şarkı dinledik. Gülbahar. E bu hafta da Babil'den sonranın sonuna geldik. 2022 yılının son programında sevgili İvi Dermancı beni kurtuluştaki evinde konuk etti. programıma konuk oldu. Sevgili bir zaman zaman Babil'den sonra da Yunanistan'dan rebetiko şarkıları veya işte modern kent şarkıları dinletmeye çalışıyorum ve her defasında da sen çevirilerinle işte şarkılara dair detaylı bilgilerle bana destek veriyorsun ve farkındayım da işte yani programdaki bozuk Yunanca telaffuzuma da her program sonrasında sabırla müdahale ediyorsun. Bazen gerekiyor. Evet, evet. <gülüyor> hem bu desteklerin ve sabrın ve hem de bugün yani yılın son Babil'den sonra programına kattığın değer için çok teşekkür ediyorum. İşte yeni yıla birkaç gün kaldı. Açık Radyo dinleyicilerine ne demek istersin İvi? Senenin son programına beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Kendimi Keyif. resmen ayrıcalıklı hissettim. Keyifli her zaman. 2023'e girerken Açık Radyo dinleyicilerine ve tüm dostlara... Hüzünleri geride bırakıp, hı hı. geleceğe umutla bakmayı önereceğim. Her işimizi sevgiyle başlayıp, hı. insanları sevmeyi, saymayı, kimseyi incitmemeye özen göstermeyi, hı hı. tavsiye etmek, belki haddime değil Neysefler. ama, öyle olması gerektiğini söylemek isterim. Herkesin günü müzikle başlasın, sevgiyle devam etsin. Herkese sağlıklı, mutlu, barış dolu bir yeni yıl diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Umarım yeni yılda her şey görününce olur İvi. Ee. Yani yeni yılını ben de canı gönülden kutluyorum ve diliyorum ki e, müzikle beraberliğin uzun yıllar devam etsin. İyi ki varsın sevgili İvi. Ee. Çok teşekkür ederim Önder Sağ ol. Çok sevdiğim Rebetiko müziğine, uzun yıllardır emek veren sana, sevgili Muammere, Selio Berber'e, Orhan Osman'a, Cengiz Onural'a ve e, adını burada anmadığım diğer bütün Rebetiko müzisyenlerine de. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. Programın bütün kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Babil'den sonrayı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Revitiko şarkılarında Afrika'yı konu olan çok sayıda şarkı yer alıyor. İşte bu şarkı da onlardan bir tanesi. Programı çok sevdiğim bir Apostolos Kaldaras şarkısıyla kapatmak istiyorum. Şarkıda Yunanistan'dan güneye, Afrika kıyılarına, Cezayir'e, Berberilerin vatanına doğru. Yelkenleri tatlı bir meltemle dolu dolu yol alan teknenin güvertisindeki denizci. Bir akşam vakti siyah saçlı, büyülü danslarıyla, şarkılarıyla oynanıyor. Kendisini Afrika kıyılarında karşılayacak olan berberi kadınları düşlüyor. E bu şarkı yine Muammer Ketencoğlu Zeybek topluluğunun e, 2001'de Galatasaray Lisesi konserinden. E, yeni yılda yani 2 Ocak Pazartesi günü e, 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay ve e, İvi Dermancı. Hepinize sağlıkla, huzurla ve gönlünüzce yaşayabileceğiniz bir yeni yıl diliyoruz. Umuyoruz ki yeni yılda neşelerimiz acılarımızdan, sıkıntılarımızdan, üzünlerimizden daha çok olur. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Afrikalik o Στο χιλιμενιά Κι από μια μαριόλα γλυκιά Να ακούσω μια βραδιά Ένα τραγούδι από τα λιέρι Τραγούδι του καμιλιέρι Σε ένα γλυκό αφρικανικό σκοπό Ένα τραγούδι από ταλιέρι, bu Babilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümmen Gürçay